Altıncı Ünite C Bölümü Festivaller Sayfa 124 Festivaller Altın Portakal Film Festivali Antalya Altın Portakal Film Festivali, Avrupa ve Asya'nın en köklü film festivallerinden biridir. Bu festival... Türkiye'nin en eski film festivalidir. İlk olarak 1950'li yılların ortalarında Antalya Tarihi Aspendos Tiyatrosu'nda düzenlenir. Konserler ve tiyatrolar Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin temel taşını oluşturur. Festival her yıl yaz aylarında yapılır ve halk tarafından yoğun ilgiyle karşılanır. Festivaldeki gösteriler gelenekselleşir. Festival, 1960'lı yılların başına kadar bir şenlik havasında sürer. Şenlik, bir süre sonra sinemayla birleşerek Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne dönüşür. Önce Antalya için bir amblem aranır. Yörenin simgesi portakal, deniz ve venüs heykeli birleştirilir. Portakal sadece amblemin içine girmekle kalmaz, film festivalinin de ismi olur. Cannes Film Festivali İlk olarak 1946'da Fransa'nın güneyindeki Cannes kentinde düzenlendi. Bu festival uluslararası bir film festivalidir. Büyük ödül Altın Palmiye'dir. Cannes Film Festivali Avrupa'daki en önemli 3 film festivalinden biridir. Cannes Film Festivali'nde her yıl ortalama 20 film yarışır. Bu filmler jüri başkanı ve jüri üyeleri tarafından ödüllendirilir. Cannes Film Festivali'nde altın palmiye, büyük jüri, en iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi senaryo, en iyi kısa film, altın kamera, ve jüri ödülleri verilir. Uluslararası Belgesel Film Festivali 1988 yılından beri her yıl Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenir. Dünyanın en büyük belgesel festivalidir. Festival ilk olarak Amsterdam şehir merkezindeki Leidseplein'de düzenlenir. Daha sonraları festivalin kapsamı genişler Festival birçok merkez ve sinemalarda da gerçekleştirilir. Festivalin amacı yaratıcı belgeselleri desteklemek ve bu belgeselleri çok sayıda seyirciyle ile buluşturmaktır. Festival önce küçük bir festival olarak düzenlenir fakat zamanla gelişerek büyük bir festivale dönüşür. Festivalde yaklaşık 120 bin izleyici, bu belgeselleri seyretmektedir.